L'Europe pour toi, l'Europe pour moi, pour pour on Türkiye ve AB ilişkileri. Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ilgaz, Can Mindek ve Zeynep Özer. Herkese merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri bu hafta yeni bir Hayal Tacirleri programı ile yeniden karşınızdayız. Ben mikrofon başında Zeynep Özler, programı birlikte hazırlayıp sunduğum arkadaşlarım Can Mindek. Merhabalar. Burada e, Mahir bu hafta izinli olduğu için bizimle değil ancak stüdyoda bir konuğumuz olacak bu hafta. E, Kıvanç Atak bizlerle beraber bu haftaki Hayal Tacirlerinde. Merhabalar. Merhaba, hoş geldin Kıvanç. E, aslında Kıvanç bizim e, İktisadi Kalkınma Vakfı'nda bir dönem beraber çalıştığımız bir arkadaşımız. E, şu anda da Floransa'da Avrupa Üniversitesi Enstitüsü'nde, Avrupa'nın en prestijli okullarından birinde doktorasını hazırlıyor. E, kendisiyle medyaya taş atan çocuklar olarak yansıtılan e, polis gösterilerinde e, e, direnişi geçen çocuklarla ilgili e, hem de gösteri hakkı, gösteri özgürlüğü, e, daki gelişmeleri e, Avrupa ile uyum süreci açısından ele alacağız. E, şimdi konuğumuza ve konumuza geçmeden önce ben cana dönüyorum ve bu hafta gündemimizde neler var onu konuşalım. Evet aslında e, gündem malum Türkiye'deki gündem malum referandum tartışmaları var işte hayır derseniz e, şey olur ne olur bu güzel ortam bozulur evet derseniz resmi dil değişir şeklinde hani bel altı vuruşlarla geçen bir referandum tartışması artık bitse de gitsek diye. Ben şahsen hı hı. bakmaya başladım. Ee, AB gündemine bomba gibi düşen bir haber var. Ee, açık radyo çalışanlarından Volkan Artunç AB'ye girmek istediğini açıkladı. <gülüyor> Bu aslında Türkiye'deki durumun ciddiyetini de birazcık yansıtıyor bizlere. Ee, Pakistan'daki olaylar var herkesin malumu. Ee, yaklaşık birinci ayında doldurdu sel felaketi ve ağır bir bilançoyla karşı karşıyayız. 1500'ün üzerinde insan öldü ve 17 milyondan fazla insan bundan doğrudan etkilendi. Ee, 1.2 milyon ev ee, ...zarar gördü ve 8 milyon kişi evsiz kaldı. Ee, bunun gibi çok yüksek sayılar var. 1.6 milyon insana e, yemek yardımı yapıldı ve yardımdan hala devam etmesi gerekiyor ve ciddi bir güç, göç başladı Sint bölgesine doğru Hindistan'a doğru bir e, göç başladı. Fransa'da e, ilginç gelişmeler var. Romanların e, Fransa'dan gönderilmesi yani yasadışı evet, kampların yasadışı yasa kampların mi? kapatılması ve insanların ülkelerine gönderilmesi tam o da geçen hafta e, göç konusuna konuşurken demiştik e, geri gönderme evet. nereye gönderecek? bunun gerçekten e, somut bir uygulamasıyla, akıl dışı bir uygulamasıyla aslında karşı karşıyayız. Enteresan hakikaten. E, 19 Ağustos'ta Bükreş'e, Romanya'ya ilk yolcu uçağı gönderildi. 93 Roman e, gönderildi. Fransa bununla da yetinmedi. Enteresan bir öneri getirdi Avrupa Komisyonu'na. E, romanların AB ile bütünleşme süreci e, uzarsa o zaman Bulgaristan'la Romanya'nın Schengen'e girişi de ertelensin. Dedi. Bu arada hatırlatalım dinleyicilerimiz için. Aslında bir anlamda AB vatandaşlarını... Ee, Roma vatandaşının <gülüyor> AB vatandaşlarını gönderiyor o, Fransa e, yeteri derecede entegre olamadıkları gerekçesiyle. Evet e, Avrupa da azınlıkların entegrasyonu Şengen müktesebatını bağlamaz diyerek e, konuyu kapattı fazla uzatmadan. E, Polonya Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nün bir çalışması var son dönemde yapılan o da enteresan. Bu e, Catherine Ashton önderliğinde kurulan diplomatik serviste 115 elçi diplomatik misyon görevlisi çalışacak daha doğrusu. Bunlardan sadece ikisi merkez-doğu Avrupa ülkelerinden geliyor. Geri kalan İngiltere, Almanya, Hollanda, Fransa ve İspanya'dan. Yine eski, e, Yine eski, e, eski düzenin devamı. Kesinlikle. İsrail evet. ile Filistin arasındaki doğrudan görüşmeler 20 aylık bir sürenin sonrasında 2 Eylül'de yeniden başlayacak Amerika'da. E, bakalım neler çıkacak ve Kıbrıs'ta da e, müzakereler 31 Ağustos'ta devam edecek. Hristofya'sın evinde bir akşam yemeği var. Bakalım yemekten neler çıkacak? Bakalım diyelim. Artık e, konumuza ve konuğumuza dönebiliriz Dönelim. istersen. Aslında e, bugün bu konuyu almamızın nedeni e, geçtiğimiz haftalarda hepimizin bildiği gibi e, terörle mücadele kanunu ile bazı konularda değişiklik yapılmasına dair kanun adı altında bir dizi yasal değişiklik yayınlandı. Ee, aslında çok temel anlamda bu yapılan değişikliklerle bu daha önce de bahsettiğimiz taş atan çocuklar e, olarak değerlendiren bu konuda e, ne gibi aslında e, değişiklikler, yasal değişiklikler getirdi? Önce onu bir konuşalım. Şimdi e, bir süredir kamuoyunda e, taşılan bir konu vardı. Özellikle bu Güneydoğu'daki eylemlerde e, işte güvenlik köşelerine taşıtan çocukların durumu ile ilgili. Bunlar, bir kısmı işte yakalıp cezaevine konmuştu ve özellikle sivil toplumda baya bir tepki uyandırmıştı. Bu son düzenleme, bu güvenlik güçlerinde tutuklanan çocukların terör suçlusu, daha doğrusu terör örgütü propagandası yapmaktan işte yargılanmalarını işte engelleyen bir düzenleme oldu. Bu da şu şekilde: toplantı ve gösteriçiliği kanunu var. Buna direnişten ve bu direniş sırasında da terör örgütüne veya herhangi bir yasa dışı örgüte ee, örgüt adına suç işlemekten dolayı e, bir terör suçlusu olarak değerlendiriliyor. Yani çocuklar veya işte herhangi göstericiler. E, bunu engelleyen, e, bunun önüne geçen bir madde eklendi. E, terörle mücadele Kanunu'na ve e, toplantı ve gösterişleri kanunu. E, bununla birlikte e, bu ceza muhakemesi kanunu 250. maddesinde ağır ceza e, mahkemelerine yargılanacak olan suçlar e, e, belirlenir ve terörle mücadele kanununda da bu maddeye atıfta bulunulur. Bu e, Dolayısıyla terör, suçlu, terör suçlusu olan e, vatandaşlar da yine bu kanuna göre e, yargılanmakta. Şimdi çocuklar dolayısıyla bu şeyden muaf tutulmuş oluyor. Çünkü terör suçlu olmaktan bir defa çıkarılmış oluyorlar. E, son olarak da e, bu e, 5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında bir kanun var. Bu kanunda e, şartlı sarı ver, salı ver, verilmeyle ilgili bir takım hükümler yer alıyor. E, bunda da yine bir takım... ...yeni düzenlemelere gidildi. Ee, bu da şu yüzden... ...işte şu anda cezaevinde bulunan çocukların... E, ...bu kanunda yer almaksızın... ...daha doğrusu bunun bu şartlara e, salı verilmesini sağlamış oldu. E, temelde bu tür değişiklikler var. E, bir de yine bu düzenlemenin... E, ...ikinci bir, yani bana göre ikinci bir ağırlık noktası... E, ...toplantı ve gösteri yürüyüşleri ...kanunu ile ilgili getirilen e, değişiklikler. E, bunda da temel nokta... E, da temel nokta... E, bu gösteriler sırasında e, kanuna muhalefet eden işte yasa dışı e, bir takım işte araçlarla e, eylemlere katılan veya herhangi bir şekilde bu kanuna e, karşı eylemlerde bulunan göstericilere getirilen ceza hükümlerde bir takım indirimlere e, gidildi. E, burada bir, bir nokta dikkatimizi çekiyor. Normalde toplantı ve gösteri düzenlemek için önce bir düzenleme kurulu oluşturmak gerekiyor ve bu düzenleme kurulu daha sonra işte ilim valisine veya işte kaymakama bildirim yapıyor. Bu... E, bu düzenleme kurulu eğer yine bu yasak dışı eylemlere katılırsa bu unsurları içeren eylemler gerçekleştirirse bunlara getirilen ceza cezalar yarı oranında artırılmış oluyor. Bu aslında bir e, diğer değişikliklerin aksine bir e, arttırım e, söz konusu. Bu da aslında hani toplantı ve gösteri düzenleyen kişileri bir tür ihtar, uyarı niteliğinde, gözdağı niteliğinde. Evet, e Türkiye'nin karnesi aslında bu konuda çok e, iyi değil. Hani, e, yapılan reformlar da var. Onlara da değinmek gerekir. Ama son dönemdeki gelişmeler belki 2000'lerin başından beri baktığımızda işte bu e, cezaevi gösterilerinden 1 Mayıs gösterilerine kadar e, Türkiye'nin karnesinin çok iyi olmadığını söyleyebiliriz. Hani bir iki örnekle belki üzerinde durursak biraz daha somutlaşabilir. Hı hı. Ee, şimdi Özellikle... E... Ordu birliği liderliğindeki raporlarında dönem mesela 1 Mayıs gösterilerine batıfta bulunur. Burada güvenlik kişinin orantısız güç kullandığı veya gereksiz de başvurduğu şeklinde eleştiriler yer alıyor. Yanılmıyorsam 2005 yılında kadınlar gününde, kadınlar günü gösterilerinde polise oldukça yüksek oranda şiddet uygulamıştı. Bayağı bir eleştiri toplamıştı. Genelde kitlesel gösterilerde oluyor bu. Tekilistlerin direnişinde Tekilistleri geçtiğimiz aylarda yani. Ee, ama en çok hani medyada yankı bulan işte 1 Mayıs gösterileri, Nevruz gösterileri e, veya işte bu tür kitlesel gösteriler. Tabi sadece bunlar sınırlı değil ama en çok bizim dikkatini çeken ve Avrupa bilimindeki mesela otoritelerin de e, parmak bastığı nokta bu tür büyük kitlesel gösteriler. E, bunlar dediğim gibi işte 1 Mayıs'tan Nevruz gösterileri veya işte e, bu tür döngüsel diyebiliriz her yıl belli tarihlerde işte yok karşıtı mesela Kasım ayında gösteriler olur öğrencilerin e, düzenlediği. Ee, bu tür eylemlerde özellikle ön plan çıkıyor. Evet, e, hani AB reform sürecindeki değişikliklere girmeden biraz daha belki konunun merkezinde kalmak hı hı. açısından, e, şimdi taş atan çocuklar dedik hani en başında. E, bir takım yasal değişiklikler var ama bu yasal değişiklikler e, toplumsal gelişmelere nasıl yansıyacak veya nasıl yansıyor, nasıl hı hı. okumak gerekir? Hani bir, olayın bir de sosyolojik boyutun ön evet. olması gerekiyor. Hı hı. Ee, şimdi tabi olayı sadece bir kamu düzeni Bir güvenlik e, Bir iç, iç tehdit e, e, meselesi olarak algılamak lazım e, Yapılan yasal değişikler olumlu elbette Ama burada tabi bir yaklaşım bir zihniyet değişikliği de lazım Yani e, biz olayı işte bir takım işte çocuklar veya işte göstericiler güvenlik köşenin taş attı işte e, daha böyle işte güvenlik önlemleriyle terbirlerşti işte biz bunun önüne geçelim şeklinde bir yaklaşımın ötesinde Hani bu insanlar neden e, işte toplanıyorlar e, neden tepkilerini bu şekilde gösteriyorlar neden şekilde işte de başlıyorlar gibi bizim aslında ee, sorular sormamız yani daha bizi, bizden ziyade e, işte bu da toplumu yöneten insanların bu soruları sorması gerekiyor. Evet. Ee, çünkü bu aslında e, basit bir güvenlik veya kamu düzeni meselesi değil. Hani orada bir toplumsal bir rahatsızlık bir e, bir sıkıntı var. Bu sıkıntının dışı vurma aslında buradaki e, eylemler. Dolayısıyla biz bu sıkıntının sebeplerine e, odaklanıp... Ee, dedim ki bu insanlar neye itiraz ediyorlar neden isyan ediyorlar e, bunların dertleri nelerdir e, şeklinde sorulara e, temas edip yani buna göre politikalar uygulamak daha lazım daha sosyolojik bir yaklaşımla belki Kesinlikle. politika üreticilerin e, konuya daha yakından bakmasına fayda var. ama öte yandan hani çok e, hukuksal detaylara girmiyoruz aslında ama bu tür bir yasal iyileştirme herhalde uluslararası yükümlülüklerle de uyumlu çünkü Türkiye'nin taraf olduğu hı hı. E, işte e, Birleşmiş Milletler e, Çocuk Hakları Sözleşmesi var Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, iştihatları bu yöndeydi. Hı hı. E, ama dediğin gibi tabii ki bu yasal iyileştirmelerin e, sorunun e, aslında kökenine inmede e, aslında hı hı. ne şekilde bir rol oynayacağı belki de hı hı. E, daha ayrıntılı bir şekilde ele alınmalı. Ya Bunlar bir ilk adım aslında. Yani yasal değişiklikler elbette lazım. Hani bu devletin belli bir konudaki... Yani bu e, şu andaki işte tartışımız konu özlülükler ve haklar meselesi. Hani bu konudaki aslında tavrını temel, tavrını belirleyen bir mesele. Ama bunun bir sonraki adımı da hani politikalar ayağa olacak. Hani bu konuda işte ne tür politikalar üretilebilir? İşte bu vatandaşların tepkilerini dile getiren, işte güvenlik güçleriyle bu tür arbede yaşayan vatandaşların yani sorunların, dertlerini de, yani dinleme rotasında bir politika üretilmesi gerekiyor. Evet şimdi e, yani politika düzeyinde de dedikçe bu anayasa tartışmaları, yani güncel tartışmalar değil de daha çok ilk başlardık yani değişikliklerde e, de gözümüze çarpıyordu. Sosyolojik açıdan baktığımızda aslında birey temelli devlet anlayışının, birey temelli politika uygulama anlayışının da birazcık yerleşmesi gerektiği ortada. Hı hı. Hani e, her şey devlet, güvenlik, kamu huzuru evet. değil de biraz daha birey temelli bakış açısı gerekecek herhalde. Hı hı. E, zaten bu çok önemli bir ayrım yani bizde gelişmiş bir algı vardı. Bu yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Yani vatandaşlar devlete hizmet için vardır. Yani devlet aslında vatandaşları hizmet için vardır anlayışına geçmek gerekiyor. Bunun da dediğiniz gibi temel unsuru, yani prensibi işte önce insan, önce birey. Daha sonra devlet gelecek ve devlette de zaten bu vatandaşlara, bu insanlara hani hizmet götürmek, onların bekası, huzurunu, refahını sağlamak için olmalı. Yani temel hak ve özgürlük perspektifi zaten bunu gerektiriyor. Kamu düzeni, kamu güvenliği gibi kavramlar da elbette önemli ama bunu biz öncelik yapıp, hak ve özgürlüklerin önüne geçirdiğimiz zaman... Hak ve özgürlüklerin pahasına, devlet bekasını evet. ön plana almak evet, gördüğümüz yani. gibi çok sakıncalı ve aslında kimseye huzur getirmeyen Peki, evet. sonuçlar doğurabiliyor. Evet. Peki yani bu gösteriler ve Türk devletinin diyelim aldığı tavıra baktık. Bir de Avrupa'da da benzer Hı -hı. olaylarla karşılaşıyoruz. Özellikle büyük organizasyonlarda. Avrupa'nın karnesi de çok parlak değil herhalde. Evet yani Avrupa Birliği sürekli Türkiye'yi uyarıyor e, çok sürekli eleştiriler getiriyor ama kendi ülkelerinde de aslında e, bu tür olayları rastlıyoruz özellikle işte kitlesel eylemlerde e, işte zirve karşıtı eylemlerde en son Kopenhag'da mesela bunu e, görmüştük e, yani polis hiç de e, e, tolerans göstermiyor aslında göstericilere hı hı. E, hatta daha böyle ekstrem örnekler vermek gerekirse işte 2001 yılında e, İtalya'nın Genova kentinde bir gösterici e, 20 yaşındaki bir gösterici vurmuştu ve ölümle sebep olmuştu polis. Ee, yine iki sene önce Yunanistan'da 16 yaşındaki bir e, göstereceği işte vurmuştu. Ee, yani bu şu anlama geliyor. Hani Avrupa Birliği'nde de aslında e, yani çok böyle işte göstericileri her zaman tolere eden, onların e, bu hak gözlüklerini her zaman e, duyan bir e, güvenlik anlayışı e, ha, çok kim da şakim değil. Evet. E, Konuya de derinlemesine devam etmeden Devam önce... edelim. Evet, Avrupa düzeyiyle bir şarkı arası verelim dilerseniz. E to spell on you bir I put a dinledik. Şimdi e, Avrupa'daki gelişmeleri biraz daha tarihsel perspektiften bakarak Hı -hı. konuşmamıza devam edelim istersen. Hı -hı. E, şimdi hem Avrupa Birliği hem de bunu daha genelleştirerek e, Batı demokrasileri olarak ele alacak olursak e, bu toplantı ve gösteri işleri ve e, bu esnada e, kollu kuvvetleriyle göstericilerin e, işte yaşadığı bir takım e, e, sorunlar bağlamında e, 1900- 60-70'lerde çok ciddi e, aslında şiddet e, olayları hakimdi. Yani polis çok şiddete başvurarak e, müdahale ediyordu gösterilere. E, daha sonra e, 80'lerde ve 90'ların başında e, daha e, müzakere yaklaşım dediğimiz bir e, anlayış hakim olmaya başladı Batı demokrasilerinde. Bu göstericilerin e, toplanma hürriyetine, gösteri alma hürriyetine daha çok saygı gösteren e, bunun işlerini kolaylaştıracak şekilde bir e, stratejinin uygulandığı bir anlayış yerleşmeye başlamıştı. E, ancak 90'ların sonundan itibaren özellikle bu küresel adalet hareketinin ortaya çıkması için işte Seattle'daki gösterilerden itibaren yine eskiye doğru bir trend, yani şiddet unsurun ön plana çıkmaya başladığı bir bir eğilime doğru kaymaya başladık. Bunun tabii bir sebebi de artık gösteri yapan insanların da yeni taktikler, yeni stratejiler geliştirmeye başlaması ve hani güvenlik güçlerinin de hani bunlar karşısında birazcık hazırlıksız olmasıydı. Bunun en basit örneği, en güncel örneği işte bu zirve karşıtı eylemler. İşte G8, G8 zirvesi da. veya işte Avrupa Birliği'nde işte Bakanlar Zirvesi, işte Kopenhag'daki iklim zirvesi gibi e, kitlesel gösterilerin e, olduğu eylemlerde biz e, görüyoruz. Yani bu polis e, ve güvenlik güçleri e, eskisi yani 1990'larla 80'lere 80'lerle kıyasladığımız zaman tekrar e, aşırı derecede bir e, güvenlik anlayışı, e, işte önleyici yakalamalar... Ee, işte bu güvenlik çemberlerinin oluşturulması gibi yani bu kamu düzeni güvenlik anlayışının çok hakim oldu çok ön planda oldu yaklaşımlar geliştirmeye başladı ee, bu da sonuçta hani oraya giden e, barışçıl e, amaçlar oraya giden göstericileri e, göstericilerin işini kolaylaştırmak yerine aslında onları daha çok terörize eden ortamı geren e, aslında önlemler silsilesi yarattı şimdi bu son zamanlarda özellikle Avrupa Birliği otoritelerinde veya bu konu üzerine yazan, çizen akademik çevreler çok tartışılıyor. Yani neden buraya doğru bir e eğilim var? E tabi bu konuda e şeye bakmak gerekiyor. Yani bu sadece belli tip eylemlerde mi? yani işte zirve karşıtı veya böyle işte IMF karşıtı, işte e ekonomik forum gibi e liderlerin bir geldi, işte siyasal e aktörlerin bir geldi, toplantılara karşı düzenlenen eylemlerde mi bu acaba sadece böyle? E yoksa hani bu genel olarak hani o toplumda o ülkede e, toplanma ve gösteri e, hürretini kullanmak isteyen e, bütün gruplara karşılmayacağı bu tür e, bir yeniden bir yaklaşım değişiklikler. Buna bakmak gerekiyor. Bu henüz çok iyi araştırılmış bir şey değil. E, zannımca Türkiye'de bunun biz yansımalarını görüyoruz. Çünkü Türkiye'de de e, son zamanlarda işte IMF toplantısı yapılmıştı mesela geçtiğimiz Ekim ayında. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam mesela burada çok e, şiddet unsuru ön plandaydı. Veya NATO toplantısı olmuştu 2004 yılında orada da yine e, polis ve göstericiler birbirine girmişti. Dolayısıyla Türkiye'de de bu sirayet etmiş durumda. Ya yani bunun tabii araştırılması gerekiyor. Yani acaba güvenlik güçleri veya işte devlet otoriteleri sadece belli tip eylemlerde mi çok aşırı derecede işte güvenlik unsurunun ön planda olduğu e taktikler uyguluyor? Yoksa aslında bu genel genel bir e anlayış değişikliği yani kamu düzeninin, e güvenliğin e çok ön planda olduğu bir yaklaşım değişikliği var. Buna bakmak gerekiyor. Ama dediğim gibi e bu sadece Türkiye'ye özgü bir olgu değil hani. Demokrasinin beşiği saydığımız Avrupa Birliği'nde veya işte Amerika Kanada gibi ülkelerde de yani buna günümüze rastlamak mümkün. Şimdi dediğim gibi belki bu cevap aranması gereken bir soru ama diğer yandan baktığımızda e, bu tür orantısız güç kullanımı vesaire konusunda Avrupa Birliği'nin e, deki bu aslında can sıkıcı örneklerin Türkiye'de kıyaslanmayacak derecede az olduğu. E, bunların daha ziyade e, münferit örnekler olduğu. Şimdi o yüzden Avrupa Birliği uyum süreciyle e, paralel düşünüldüğünde Türkiye'de özellikle örgütlenme özgürlüğü önündeki engellerin... E, Azaltılması, kaldırılması, daha yüksek standartların getirilmesi Hı -hı. her e, ilerleme raporunda ve katılım ortaklığı belgesinin dile getiriliyor. Şimdi bu reform süreciyle e, bir ilişki kuracak olursak Hı -hı. bu hem yasal değişiklikleri Hı -hı. hem e, pratikteki uygulamaları nasıl değerlendiriyorsun? Hı -hı. Şimdi e, 2000'li yılların başından itibaren e, Türkiye Avrupa Birliği uyum sürecine ciddi siyasal e, reform e, sürecine girdi. E, toplanma hürriyeti de e, bundan nasibini almış durumda. 2002 ve 2003 yıllarında e, işte toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunuyla bu kanun uygulanmasına dair yönetmekte değişiklikler yapılmıştı. Daha sonra 2007 ve 2008 yıllarında sanırım değişiklikler olmuştu. E, bu e, çoğunlukla tabi Avrupa Birliği otoritelerin e, uyarıları doğrultusunda hani oradaki standartlarına uymak amacıyla yapılan değişikliklerdi. E, dolayısıyla bir takım yani yasal e, düzenlemeler mevcut. E, bu aslında genel bir sürecin part, e, bir parçası. E, bunun dışında hani sadece toplanma e, gösteri hürriyeti değil, aynı zamanda dediğiniz gibi örgütlenme hürriyeti, işte sendikalar kanunu gibi hani temel hak ve özgürlükleri çok yakından ilgilendiren e, yasalarda bir dizi değişikliğe gidildi. E, ama bununla beraber mesela 2007 yılında e, polis vazife ve salayet kanununda bir değişiklik yapılmıştı. E bu mese aksiyonda bir değişiklik oldu. Yani pek çok sivil toplum evet. e, örgütü bunu e, o yönde değerlendirmiş. Çok üzerinde durulmuş. arttırıldı değil mi? Dolayısıyla yetkiler keyfi arttırıldı. uygulamaların Artması. Keyfi uygulamaların önü açıldı. E, Tabii bu şimdi ikisini bir araya koyduğumuz zaman e, bir, bir tutarsızlık ortaya çıkıyor. Yani bir taraftan e, insanların hak özgürlüklerinin daha rahat e, pratik etmeleri e, doğrusunda bir takım e, kanuni yasal değişiklikler yapılırken bir taraftan da hani devlet gözetimini e, keyfi uygulamalara e, varacak şekilde arttıran e, değişiklikler de geçiyor. Yani bunları da dikkat etmek lazım ya yani ben hukukçu değilim ama zannımca bir hukuk sisteminde, yani yasalar arasında bir prensipte, bir ilke bazında bir bütünlük olması gerekiyor. Kesinlikle. Dolayısıyla hani... Bu kanun değişikleri aslında değerlendirirken yani sadece kendi işlerini değil diğer mevcut yasalardaki e, hükümlerle e, bir ara değerlendirmek Bütüncü bir lazım. Bütüncül bir yaklaşımla bir değerlendirmek alalım. lazım. Peki pratikteki uygulamaya biraz bakarsak fiiliyatta biraz prosedürlerden de bahsetmem mümkün mü bize çok kısaca? Hı hı. E, şimdi örneğin bir toplantı ve gösteri e, yürüyüşü e, düzenlemek isteyen bir grup e, bunu e, bir düzenleme kurulu oluşturarak o ilim ve elçinin ülke idare amirine yani kaymakama ve valiye bir valiye bir bildirim sunmak durumunda. Bu eskiden bildirim değil izin alma şeklindeydi. Şimdi hem anayasada hem de bu ilgili kanunlarda izne tabi olmadı. Yani her vatandaşın toplam ve gösteri hürriyetinin izne tabi olmaksızın gerçekleştirebileceği anlayışı yerleşti. Ee, bir bildirim yapmak zorunda ve bu bildirim e, içerisinde işte o toplantının hangi tarihte yapılacağı, işte kimlerin organize ettiği, kimlerin katılacağı, tahmini belki bir katılım oranı, e, nerede yapılmak istendiği gibi bir takım detaylar veriliyor. E, biz normalde gazetelerde hep okuruz. Işte, izinsiz gösteri yapıldı diye. Aslında evet. bu kavram kalkmış durumda. Yani i̇zinsiz gösteri yok. Abi, bildirimsiz gösteri olabilir. Göster ee, ancak burada hala e, idarenin e, elinde bazı e, takdir yetkileri bulunuyor ki bu çoğu zaman işte e, medya toplumda eleştiriliyor. Yani işte bu mesela 1 Mayıs, İstanbul'daki 1 Mayıs gösterileri Taksim'de yapmak istiyor sendikalar ama işte e, İstanbul Vali izin vermiyor mesela. E, bu hala eleştiriliyor. Yani e, yani madem bizim e, bu hakkımız bir izne tabi değil, e, öyleyse neden e, hala e, işte bir valin ya da işte kaymakamlığın e, burada bir e, takdir etkisine, bir hatta bir keyfiyetine bağlı bir durum söz konusu? Bu hala eleştiriliyor. E, burada tabii hala şey var. E, yani e, bu takdir etkisi, yine dediğim gibi kamu düzeni, yani bu kamu ahlakı, genel sağlığa e, aykırı olabilecek veya işte bunların gözetilmesi e, hususunda aslında. E, e, bu takdir yetkisi kullanılıyor. Şimdi i̇şte mesela taksim meydanı söz konusu ise işte e, yine bu kavramlar, kamu düzeni, genel sağlık gibi, kar ahlak gibi kavramlar e, aslında sebep gösterilerek e, izin verilmiyor. E, ya yani benim buradaki kişisel görüşüm e, yani bu toplanma gösteri hürriyetinin daha e, ya daha özgürce daha insan e, hak ve özgürlük e, çerçevesinde geliştirilmesi için hani bu takdir etkisi de belki biraz daha sırlandır, sırlandırılabilir. E, bir de işin dediğim gibi pratik boyut var o da işte her ne kadar siz yasaları değiştirseniz de orada yani sokakta işte gösterici polisle karşı karşıya geldiği zaman ne olacak ne oluyor bu Türkiye'nin uzun bir süredir yaşadığı bir problem. Yani çoğu zaman eleştiriliyor zaten polis. Gereksiz yere işte şiddete başvurmaktan dolayı. Tabi burada o gösteri anındaki dinamikler de çok önemli. Yani oraya gelen işte bizim profesyonel gösterici diye tabir ettiğimiz insanlar da olabiliyor. Yani işte provok provokasyon provok amacıyla, orada amacıyla orada. gelen. Hı -hı. Burada tabii ki polisin o andaki psikolojik durumu çok önemli. Yani hani orada duruma hakim olamayabilir. Yani kurunun yaşında yaş yanında yaş yanabiliyor. Ee, ama e, yani benim burada kişisel görüşüm özgürlük, özgürlüklerden korkmak e, gerekiyor. hani Bu e, noktada hani o göstericilerin işini kolaylaştıracak, hani ortamı yermeyecek, insanları terörize etmeyecek e, şeylerle, e, politikalarla. Ne olursa olsun bu bir özgürlükse bu hakkı belki sonuna kadar e, kullanabilmesine imkan sağlayan. İmkan sağlamak lazım değil e, zaten e, Türkiye'nin teşkilatında da işte baktığımız zaman insan hakları programları yapılmaya başlandı işte Avrupa'daki bir takım ülkelerle bu e, eşleşmeler, eşleşmeler e, var e, yani birlikte e, çalışma ve insan haklarının ön planda olduğu En azından hani bu anlayışa doğru e, geç, geçildiği bir e, bir yaklaşım söz konusu. Bunun tabii ki ne kadar bir söylem düzeyinde kalacağı, ne kadar pratiği de yansıyacağını biz zaten takip edeceğiz. takip edeceğiz. Evet yani söylediklerinden belki sonuca doğru ilerlemek açısından iki konu çok önemli. Bir şeye çok fazlasıyla katılıyorum. Yani özgürlüklerden kesinlikle korkulmaması gerekiyor. Tam aksine özgürlüklerin rahatlıkla pratik uygulanabileceği ortamların sağlanması gerekiyor. Burada da devlete rol düşüyor. Çünkü hı hı. devlet bireye hizmet etmek evet. için devlet olarak var. Yoksa zaten bireyler devlete ihtiyaç duymazlardı. Evet. İkincisi de 2003-2004 yıllarından beri yani ilerleme raporlarına baktığımızda Avrupa Birliği Türkiye'yi başlık başlık değerlendirdiğinde işte idari yapılanma, hukuki değişiklikler ve uygulama başlıkları var ve hep eleştiriler uygulama alanında. Hani evet. 2006'dan beri Belki de baktığımızda bir evet. hukuki değişikliklerde fazla bir eleştiri gelemez yani, Türkiye'ye. Olumlu Çünkü karşılanıyor. Şey. Olumlu karşılanıyor. Her şey memnuniyetle karşılanıyor. Hı hı. E, ama uygulama düzeyinde ciddi problemler yaşanıyor. Hala yani en basit başlıklarda bile bunlarla hani Korsan kitaptan e, teşkilatlanma hakkına kadar birçok alanda bunlarla karşılaşabiliriz Bir parantez ben kapatmadan önce açmak istiyorum. hani Avrupa ülkeleriyle Amerika ile Kanada ile karşılaştırmalar yaptık. Burada hı hı. karşılaştırma yapmaktaki amacımız... Türkiye'de durum kötü ama bakın daha kötüleri de evet, var. Türkiye'yi de eleştirmeyin demek evet. değil, değil. Tam, tam tersine. Ha. Durumu ortaya koymakta. E, Kıvanç çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Floransadan İstanbul'a uğradıkça programımıza kesinlikle bekliyoruz. Bizi aydınlattın. Elbette. Teşekkür çok ederiz. Teşekkür, teşekkür ederiz. Haftaya Habibiniz. görüşmek dileğiyle. Teşekkür ederiz. Onetis Echo. Rahab Türkiye ve AB ilişkileri. Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ilgaz, Can Mindey ve Zeynep Özer.